Yeri ve görevi. El. İngilizcede d. Fransızca da l. Türkçe de d yerine ne var? Bugün bir şey yok. 50 sene önce vardı. İş bu. O kavram olmayınca İngilizce öğrenenler terliyor şimdi soğuk soğuk. D'yı anlatamıyorsun çocuğa. E doğru. Kapı dı doğru da kapı. E şimdi ne oldu ya? Yani? D olunca ne oluyor? <gülüyor> Anlatılamıyor ya. Yani. Çünkü mefhum biz dedik ya.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 her şey demek olduğu gibi şeyin de her şey demek. Eliflam var. Harfi tarif. Olunca ne olur, olmayınca ne olur? Örnek. Adam dese ki ekeltü küllerum mane ya da durup dese ki ekeltü küllerum mane eğer harfi tarif varsa d varsa, l varsa, iş bu varsa şu demek olur.